Merhaba sevgili dinleyenler, <gülüyor> 95.0 Açık Radyo'da müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Gülşehak'ın, hepinize iyi haftalar. Ee, bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söylemek istiyorum. At AncientThings kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz bölümde İstanbul Kadın Müzesi'nin konsept geliştiriciliğini ve kreatörlerini yürütmüş olan ve şimdi de İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin kreatörlerini yürüten sevgili Meral Kent konuğumuzdu. Kendisiyle feminist kuran ve hareketin müzeciliğe yansımalarından, toplumsal cinsiyetten ve kadın müzelerini betimlemek için sıklıkla kullanılan bir ifade olan binası olmayan müze kavramlarından bahsettik. Bu bölümde ise e, kadınlardan devam ediyoruz. Türkiye'deki kadın müzelerini e, konumuz... Ve bir konuğumuz var Sayın Gülaydın bizlerle. Sözü kendisine vermeden önce kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Gülaydın antropolog, müze bilimci, bilim ve teknoloji tarihi doktora adayı. 9 Eylül Üniversitesi Müzecilik Bölümünde Kadın Müzeleri üzerine yüksek lisansını yazdı. Ve bu esnada Almanya'nın Führ şehrinde Museum Frauenkultur Regional International'da bir dönem çalıştı. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Bilim Dalında doktora yapmakta. Ve Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri üzerine bir doktora test projesi yürütmekte. Hoş geldin Gül. Merhaba, hoş bulduk. Bugün aslında Mart ayında yapmayı planladığımız, böyle kadın ayı diye düşündüğümüz ama maalesef bu kalan konumuza devam edeceğiz kadınlarla ilgili. Şimdi ben en basit temelden sonra başlamak istiyorum sana. Türkiye'de kadın müzelerin ortaya çıkışından Kısaca bahsedebilir misiniz bize? Şimdi Türkiye'de e, ki kadın müzelerinin ilk temeli diyebileceğimiz e, müze 1988 yılında e, Türkiye'de işte bir grup feminist e, aktivist tarafından kurulan aslında geçici modern kadın müzesi olarak adlandırılan bir proje. E, bu proje'nin e, fikir sahibi de ee, yine o feminist aktivistler içerisindeki eee Nakiye Boran isimli bir e, aktivist. Eee Nakiye Hanım bu fikri ortaya atıyor ve tabii o zamanın işte feminist aktivistleri Çirkin Tekeli gibi ve işte e, pek çok e, kadın aktivist oturuyorlar, düşünüyorlar ve e, bir günlüğüne geçici modern kadın müzesi diye bir proje e, oluşturuyorlar. Burada da kadınların işte günlük e, faal etlerine odaklanıyorlar. Mesela ev içi faaliyetlerine odaklanıyorlar özellikle. Ee, i̇şte kadınlar günlük ne yapıyorlar? Ee, i̇şte böyle eserler yapıyorlar hani kendilerince işte tencereleri tavaları üst üste koyup atıyorum bir anıt düzenliyorlar ve buna da meçul kadın anıtı diyorlar ya da işte işte kadının Pazar günü kadının düşünsel faaliyeti diye bir bölümde işte bir ev çizmişler oraya ve işte bir kadın ve işte bu evin haline her yerden dini gibi bir alan yaratmışlar oraya. Böyle bir etnografik objelerle sergilemişler. Buna benzer birkaç temayla kadının günlük faaliyetlerini aktarmışlar ve o günde bir... Konferans düzenlemişler. Ee, böyle hani yeni diyebileceğimiz tarzda bir müzecilik anlayışı aslında ortaya çıkmış orada kadın alanında. Ee, tabii bu 11 günlük bir proje, bir geçici modern kadın müzesi. Ee, 18 Mart 1988'de. Yıllar sonra işte 2012 senesine gelindiğinde ilk İstanbul Kadın Müzesi kuruluyor. Geçen hafta da konuğunuz olan Meral Akkent İstanbul Kadın Müzesi'nin kurucusu zaten. İstanbul'un kent tarihi aslında İstanbul Kadın Müzesi bir kent tarihi, kent kadın müzesi ve İstanbul'da ee, yaşamış olan işte, işte İstanbul'un 2600 yıllık e, tarihindeki e, tüm kadınları e, kültür ve sanat alanındaki yani ayrım yapılmaksızı kapsayıcı bir şekilde tüm kadınları işte e, sadece Türk ve e, Müslüman olan kadınları değil, işte e, bu şehirde yaşamış Ermeni, Rum, Rus, e, işte e, her türlü etnik kökenden e, vesaire, işte her türlü cinsel e, e, yönelimden her türlü kadınları e, alıp e, müzede e, feminist muhalif bir perspektifle e, ve anlayışla sergiliyor İstanbul Kadın Müzesi'nde. Ve evet, tabii bunu kurmadan önce 2011 yılında İstanbul Kadın Kültür Vakfını e, kuruyorlar. Çünkü e, bir kadın müzesinin kurulmak için yani kurulması için bir taşıyıcı kuruma ihtiyacı var. İşte maddi açıdan ve işte onun her türlü organizasyonunu yürütebilmek için e, öncesinde bir taşıyıcı kurumun e, e, de sahiplenmesi gerekiyor. Bu tüm müzeler için aslında çoğu kadın müzesi için e, bu geçen bir şey kurulmadan önce bir derneğe, bir vakfa ya da bir yerel yönetime bağlı açılıyorlar. İstanbul Kadın Müzesi kent kültür sanat tarihi işte anlatıyor işte birimiz. Bale'den, resimden, heykel işte müzik alanlarındaki tüm kadınları işte 2600 yıllık tarihini İstanbul Kadın Müzesi'nde sanal mekanında sergiliyor. Sonra 2014 yılında İzmir Kadın Müzesi açılıyor. Bu arada e, Türkiye'de dört tane kadın müzesi var. Burayı bir parantez açayım. Dört e, tane kadın müzesi var. Bu dört e, tane kadın müzesinin içerisinde yalnızca İzmir Kadın Müzesi fiziki bir mekana sahip. Diğer üç kadın müzesi sanal ortamda işte İstanbul Kadın Müzesi, Mersin Kadın Müzesi ve Antalya Kadın Müzesi sanal ortamda kadın müzeleri. Yalnızca İzmir Kadın Müzesi'nin fiziki bir mekanı var. İzmir Kadın Müzesi de 2014 yılında basmanede bir tarihi bir binada açılıyor. Basmane arka sokaklarında diyeyim. Burada da tabii İzmir yani İzmir'in hani İzmir kadınla özdeşleşen bir şehir. Hani mitolojide de işte İzmir'i Amazon kraliçelerinin kurduğu söylenir. Amazon kraliçesi Simirna'nın kurduğu söylenir. O sebeple İzmir kadın şehri olarak özdeşleştirildiği için İzmir'de bir kadın müzesi fikri belki de bu sebeple ortaya atıldı. Ama aslında İzmir Kadın Müzesi belediyeye bağlı butik müzeler zincirinin ee, beşincisiydi sanırım. Ee, beş tane buçuk müze var İzmir'de ve e, İzmir Kadın Müzesi de bunlardan biri. Belediyeye bağlı bir müze ve e, Anadolu'da kadın konseptiyle açılan bir müze. Aslında biraz karma bir konsepti var. Yani e, e, İzmir Kadın Müzesi de 2014 yılında açılıyor. E, Sonra 2015 yılında Arka, Arka Ankara Antalya, pardon Antalya Kadın Müzesi açılıyor. Antalya Kadın Müzesi de yine Akdeniz kültüründe yaygın olan işte Akdeniz kültüründe ki o yörük kültürü, yörük kadınlar üzerine daha çok sergileri var müze mekanlarında, sanal mekanlarında o yörük kültürünü, o Türk kültürünü yalıtırmak yani için de söylüyorum. Biraz daha Türk kadını e, odaklı e, işte Türk kadınının kültürünü o işte geleneksel öğeleri korumak, aktarmak, e, sürdürülebilirliğini sağlamak ve biraz da başarılı kadınlara e, odaklı bir müze olduğunu söyleyebilirim. Hani e, kadın olumsuz kadın algısını işte Olumluya çevirme ve işte başarılı kadınlarımızı hani kentten, kırsaldan tüm başarılı kadınların hikayelerini aktarma üzerine bir konseptleri var. E, ve bir de Mersin Kadın Müzemiz var. E, Mersin Kadın Müzesi de ha, bu arada e, şeyi söylemeyi unuttum. E, Antalya Kadın Müzesi de Antalya Tanıtım Vakfı tarafından destekleniyor. Taşıyıcı kuruma Antalya Tanıtım Vakfı e, büyük bir vakıf e, <gülüyor> olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Mersin Kadın Müzesi de e, Soroptimist Derneği taşıyıcı kurumuyla Soroptimist derneklerini bilirsin. E, Türkiye'de ve dünyada pek çok şubeleri olan bir dernek. E, federasyon hatta büyük. E, e, Soroptimist Derneği Taşıyıcı Kurumu'yla aç, açılıyor. Ee, tabii Soroptimist Derneği'nin e, belli faaliyetleri müzede paylaşılıyor etkinlik olarak. E, bunları görebiliyoruz. E, ama Mersin Kadın Müzesi de aslında Mersin Göç ve Kadın Müzesi olarak açılıyor. Teması göç, iç göç ve dış göç. E, ve m, biraz göçe e, eğilmek. İşte Mersin Göç alan bir yer olduğu için hem buraya eğilmek hem de işte Mersin'in işte tarçaları, tarihte Mersin mitolojisindeki kadınlar gibi bir sergileri var. Bu arada Antalya Kadın Müzesi'nde de aynı tarihte işte mitolojide kadın diye bir başlıkta böyle bir sanal ortamda sergileri var. Şeyi soracağım bir de... E Hani şey dedik ya yurt dışı ile karşılaştırma konusu. Hı hı. Türkiye'deki var olan hani mekanı olan müzelerde zaten devlet müzesi yok. Bir sadece şey var değil mi? İzmir'in belediye... İzmir Kadın Müzesi. İzmir Kadın Müzesi var. Hı hı. E, o belediyeye ait bir müze, evet. Onun hani yönetim e, kategorizasyonunda da içinde de hani sonuçta seçilen ya da birileri tarafından hı hı. E, ne bileyim hadi bak bu işi çok iyi biliyor bu olsun bizi e, müzeyin konseptini belirleyen falan değil yapılmış bir şey diye sonuçta. Biraz daha atanmış yine birileri oluyor. Bu da bence bir şey. Ee, şimdi... ee, ha -ha. lütfen. Ee, İzmir Kadın Müzesi'nin ilk e, açıldığı zamanlarda e, Dilek Maktal Canlı Ege Üniversitesi'nde sanat tarihi bölümünde e, aslında... Küratörlüğünü sanıyorum Dilek Hoca üstlenmişti. Fakat sonra Dilek Hoca ayrılıyor oradan. Ama tabii ki yani dünyanın neresinde olursa olsun yerel yönetim tarafından açılan müzelerin kaderi biraz maalesef nasıl tabir edelim bunu? Sıkıntılı olabiliyor diyelim. Olabiliyor evet olabiliyor. Ee, biz sonraki şeyde onu anlatırız tabii. Mesela Vietnam'da ve Çin'de de e, sanıyorum yine yerel yönetim tarafından açılan e, müzeler e, daha kadını geleneksel rolleriyle tanımlayan. Heh, onu, e, ona didirilmek gelebilirdiğini... istiyordum. Evet evet aynen öyle. Yani senin dediğin olumsuz olan kadın algısının yıkılması bir de makbul kadın algısının yerleştirilmesi gibi bir durum görüyorum. Evet. Meral Hanım'la olan evet. programda şeyden bahsetmiştik, LGBT görünürlüğü kadın müzelerinde. Hı -hı. Çünkü o demişti ki feminizm, e, ayrımcılığı ortadan kaldırmaya çalışan ve işte e, ses vermeye çalışan ezilen kısımlara bir e, yaklaşım olduğu için LGBT'nin e, kendini göstermesi ve kadın müzelerinde alan paylaşmasını da biz istiyoruz, destekliyoruz demişti. Hı -hı. Bunu bir yerel yönetim Hı -hı. müzesinde, ya da Türkiye'deki herhangi bir müzede Dijital dahi olsa bilmiyorum nasıl olur ama görmekle de beklemek biraz daha zor sanırım. Evet tabii zaten e, yerel yönetimlerde yani bu tarz işte resmi kurumlarda işler biraz daha yavaş ilerlediği için de biraz daha geleneksellik e, hakim olduğu için bunları yapmak biraz daha zor olabilir. Mesela müze konseptlerinden ben bir örnek vermek istiyorum. E, Japonya'da bir kadın müzesi var. Ee, ve yani bu ilginç ve güzel bir örnek olduğu için bunu e, paylaşmak istiyorum. Japonya'da bir kadın müzesi, Woman Active e, Woman Active Müzeyim On War and Peace e, Savaş ve Barış üzerine bir kadın müzesi. E, bu müzede e, İkinci Dünya Savaşı'nda e, Asya Pasifik bölgesinde belirli bölgelere e, comfort Woman diye bir tabir var biliyor musun? E, i̇stasyonlar kuruluyor. Maalesef comfort biliyorum woman. evet. Evet. Ve Japonya hükümetinin bunu işte tarih boyunca inkar ettiğini e, söylüyorlar. E, ve bu Japonya'da, Tokyo'da kurulan kadın müzesi e, bu konuya odaklanıyor sadece. E, İkinci Dünya Savaşı'nın, bu arada Comfort Woman'ı açıklayayım, e, aslında seks kölesi anlamına geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda seks kölesi, e, zorla seks kölesi yaptırılan kadınlar. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon ordusu, e, belirli bölgelere ne diyeyim e, merkezler kuruyor yani tecavüz merkezleri gibi hüte evet. karşılığı e, nasıl bu anlama geliyor herhalde rahatlama istasyonları diyorlar bunu. İkiz e, Dünya Savaşı'nın 50 yılında e, bu işte Konformunlardan biri, Seks Kales kadınlardan biri çıkıyor ve e, ifşa ediyor bunu. Sonra diğer bölgelerde yaşayan kadınlar çıkıyor ve onlar da ifşa ediyorlar. E, ve bu müze bunun için kuruluyor ve işte e, Japon hükümetine, Japonya hükümetine sesleniyor. E, ama reddediyorlar. E, üstelik yani bu... Tarihin bir gerçekliği var çünkü diğer ülkelerin arşivlerinden de böyle bir gerçeklik olduğunu ortaya çıkarmışlar. E, suçluları tabi bulmuşlar işte mahkemeler olmuş kimisi suçların suçunu itiraf edip e, yargılanmış. Ee, ama hükümet hala e, inkar ediyor. Ee, tabii bu müzenin amacı bu kadınlara e, itibarlarını, işte tazminat e, açmışlar işte itibarlarını geri kazandırmak ve bununla ilgili bir adım atmak e, amaçları ve bu, bu tarihin unutulmamasını sağlamak. Çünkü böyle bir tarih e, söz konusu e, çok ilginç, güzel bir müze. E, konsepti olduğunu düşünüyorum ben ve gerçekten bunun için uğraşıyorlar yani e, bir kadın müzesi bunun için uğraşıyor e, onun dışında e, e, yeni konuları tane... örnekler de var yetmeyelim ee... müzik arası verelim bence tamam, tamam sonra tamam. müzik arasından sonra devam Peki. edelim sevgili izleyenler tekrar merhabalar 95.0 açık radyoda müzik sohbetleri dinlemeye devam ediyorsunuz ben Emel Gülşah Bugünkü konumuz Gül Aydın, Gül Aydın'la birlikte programın önceki bölümünde Türkiye'deki kadın müzelerinden bahsettik ve bazı uluslararası kadın müzelerinden örnekler verdik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gül'e benim protest düşüncelerim dışında kadın müzelerinin devlet, yerel idareler ve diğer kamu kurumları tarafından desteklenmesi ile ilgili ne düşündüğünü soracağım. Bir de de şöyle bir dipnot düşünmek istiyorum. Feminizm olunca ben biraz daha böyle alevleniyorum. Ve aklıma sürekli hayır işte kadınlar şöyle daha iyi yapılmalı bunu yapmıyorlar bu eksik olan gibi böyle bir sağdırganlık giriyor içime. Bu devlet yerel idareler ve diğer kamu kurumları kısmı benim özellikle böyle hassas nokta <gülüyor> Çok merak ediyorum bununla ilgili söyleyeceklerini. Buyur. Ee, şimdi bununla ilgili röportajlar da yaptık biz kadın müzeleriyle. Hmm, i̇şte ee, nereden destek alıyorsunuz? Ee, işte yerel yönetimlerden destek alıyor musunuz? Kamu kurum kuruluşlardan yoksa e, özel bir dernek ya da vakıf tarafından mı destek alıyorsunuz diye. Mesela e, bu az önce örnek verdiğim e, Japonya'daki Kadın Müzesi kurulurken kesinlikle yerel yönetimlerden ve kamu kurum kuruluşlarından destek almayacaklarını görüyoruz. E, Böyle bir kesinlikle başlamışlar yani e, asla almayacaklar çünkü e, yani tabii bölgeden bölgeye değişiyor. Bazı bölgelerde yerel yönetimler destek veriyor ama... E, e, kararlarına saygı duyuyorlar. Yani konseptlerinizi konseptinizi istediğiniz şekilde geliştirebilirsiniz, yürütebilirsiniz. Sansür uygulamadan bu alanı sorgulayabilirsiniz. İfşa edebilirsiniz. Ortaya çıkarabilirsiniz. Ama e, işte dediğim gibi bu biraz da e, kadın Müzesi'nin bulunduğu e, şehrin dinamiğiyle e, ilgili bir şey. E, yerel yönetimin bakış açısıyla ilgili bir şey. E, mesela Dediğim gibi az önce işte Çin'de ve Vietnam'daki kadın müzeleri yerel yönetimle destekleniyor ve e, geleneksel kadın algısını e, sürdürmek devam ettirmek onu daha çok pekiştirmek üzerine bir e, e, şey politika e, gü güdüyor. E, ama bazı kadın müzeleri mesela Danimarka'da bir kadın müzesi var. Orası da aslında devlet tarafından destekleniyor ama e, bu kadar bir müdahaleye maruz kalmıyorlar. Ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmaları var e, ve pek çok etkinlikler yapıyorlar. Siyasilerle de etkinlikler yapıyorlar. Yani sadece kendi çaplarında değil. E, muhalif bir duruş sergiliyorlar. E, onun dışında özel derneklerden ya da vakıflardan hani dedim ya her kadın müzesinin taşıyıcı bir kurumu vardır. Özel dernekler ya da vakıflardan destek alan kadın müzeleri de tabii daha özgür olabiliyorlar. Çünkü yani destek sağlayıcıları işte daha böyle iş insanları olabiliyor. Bu tarz etkinliklere önem veren insanlar olabiliyor. Tabii başta ee, bir işte sözleşme imzalayabilirler. Hani biz e, çok fazla müdahale edilmek istemiyoruz e, çalışmalarımızda gibi. Böyle bir kolaylığı olabiliyor. Ee, bana bunu anlatmışlardı. Mesela e, Yeni Zelanda'da Kız Müzesi var. Görmüzyum. E, başta hani biz sponsor ya da işte destekçi alırken e, böyle şeyler olabiliyor. E, bu konuyu konuşuyoruz. Ama tabii yani yerel yönetimlerle desteklenen kadın müzeleri e, çok özgür olamayabiliyorlar. Bunu söyleyebiliriz. E, onun dışında... Diğer sorunu tekrar alabilir miyim? Neydi ya ne sormuştun? Yok bu bölüm için hani bu kısımla ilgili sorduğum buydu. Direkt kadın üzerlerinin devlet ve yerel idareler ve diğer kamu kurumları tarafından desteklenmesi. Bir de şöyle bir şey var. Mesela kadın ve Türkiye konuşurken, Türkiye'de kadın üzerleri konuşurken ben az olduğunu biliyordum. Ama örnek verebileceğimiz bu kadar az olduğunun farkında değildim. Hakikaten üzerinde çalışılması gereken ve artırılması gereken bir eksiklik bence. Özellikle senin de söylediğin e, olumsuz algıyı pozitife dönüştürmek, işte ne bileyim makbul kadının algısının e, bilmiyorum yıkılması mı gerekir yoksa değiştirilmesi mi gerekir? Ya da işte kadın sadece anne değildir e, fikrinin belki de tekrar verilmesi gerekir bilmiyorum. Ama senin elinde bir diyelim ki sihirli çubuk var, sihirli bir değnek var. Ve diyoruz ki işte Gül Aydın istediğin gibi yap Türkiye'deki kadın müzelerini şöyle istik istediğin konsepti belirle, istediğin yönetim şeklini, istediğin kürasyon stilini belirle. Ne yapardın? Onu merak ediyorum. Ya daha interaktif müzeler yapardım herhalde ben. Her şeyin sansürsüz konuşuldu. Gerçekten yani teorik alt alt plana, yani teorik arka plana dayandırılan güzeler isterdin ya. Gerçekten bence toplumun buna ihtiyacı var. Yani bu annelik algısı özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. Kadınları annemiz olarak işte evet yahu bizim annelerimiz ya. Olarak e, hani alıp yüceltmek değil aslında kadın müzelerinin ruhu. E, işte bereket tanrıçalarımız yahu e, <gülüyor> anlamımız bizim falan. Yani bunun daha ötesine geçmeliyiz. Artık buradan bir çıkmalıyız biz. Yani e, bu anneliği yüceltmek işte cefaker anne modeli müzelerde etnografik öyelerle bunları işte ifşa et yani hani bunları ifşa etmek demeyelim de bunları göstermek daha da pekiştirmek değil yani artık bunun altındaki şeyleri sorgulamak. Neden bu? Neden yani bu kadın işte cesaret olmak zorunda kaldı mesela? Neden de ve neden bunu e, çocuklarının ya da toplumun sırtına yüklemek zorunda, bu sorumluluğu atmak zorunda? Ve neden herkes bu sorumluluğu pekiştirmek zorunda? Çok teşekkürler, çok güzel yorumlardı. Kesinlikle Rıza benim zihnimde ederim. pek çok kapı açtı. Meral sonrası da tamamen ah. pekiştireç oldu, çok güzel oldu. <gülüyor> evet. Bugünlük bu kadar o zaman sevgili dinleyenler. 95.0 çık Radyo'da müzelik sohbetleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.